Ağu billahi inne'ş şeytaner Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'na mabad. Ee, teravih kitabını bitirdik. Allah'ım hamdolsun İnşallah Kitab-ı Siyam'dan devam edeceğiz. Bölüm başlığı atmış Ebul Berekat, Allah kendisine rahmet etsin, Kitab-ı Siyam diye hadisleri hemen ardından getirmiş. Tabi hadislerden önce İmam Şevkani Rahimahullah e, burada bir mukaddime de bir iki tane bilgi nakletmiş. Önemli olan. Birincisi diyor ki nevevi'den Müslümin şerhinde ve Hafız İbn Hacer'in bari Bukhari yaptığı şerhten getiriyor. as fil lugati el-imsâku Lugatta oruç tutmak demektir. İmsak demektir. Ve fi İmsakun mahsus fi zemenin maksus bi şeraitin maksusa şeklinde de şeriatta tarif edilmiş. Yani şeriatta oru, e, imsak denen, oruç denen şey belli bir zamandan belli bir zamana kadar yeme içmeyi kesmek, belli şartlara mahsus olarak yerine getirmek manasına gelmiştir kardeşler. Ve kâne fardu savmu şehr-i ramadân fi sünnet thâniye minel ne zaman oruç farz kılınmış? Hicretin ikinci senesinde. Hicret edildikten iki yıl sonra Allah Azze ve Celle subhanehu ve teala Müslümanlar orucu farz kılmış. Burada bir nokta var. Şehir kelimesini daha sonraki bu kitabı tahkik edenler eklemişler. Direkt Ramazan, Ramazan ismini kullanmış. Normalde Ramazan ismini kullanmakla alakalı yani Ramazan ayı demeden sadece Ramazan ismini itlak etmeni kullanmanın Kerahiyetine, mekruhluğuna dair bazı deliller gelmiş. Bu rivayetler var. Mesela, وَلَا تَكُولُ رَمَضًا فَاِنَّ رَمَضًا اسْمٌ مِنْ أَسْمَا اِلَّهِ وَلَكِنْ kulu شَهْرِ رَمَضًا Ramazan demeyin. Çünkü Ramazan, Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Siz deyin ki, Ramazan ayı. Bu ve buna benzer rivayet edilen, Bey mesela sünende tahric etmiş bu hadisi. Burada şerhte diyor ki kesinlikle ve kesinlikle bu konuda sabit olan sahih senetli hiçbir hadis yoktur. Var olan hadislerin hepsi zayıftır diyor. Dolayısıyla Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isim değildir. Biliyorsunuz Allah'ın isimleri tevkifidir. Tevkifi ne demek? Vakafeden gelir, durmak demektir. Yani Allah ve Resulü Allah'ın bir ismini zikretmedikleri müddetçe biz kafamızdan, Mesela Allah tuzak kuranlara tuzak kurar. Ayeti var ya, o zaman Allah tuzak kurandır, Allah'ın tuzak kuran diye bir ismi var gibi mana çıkartamayız. Kur'an'da ve sünnette Allah'ın tuzak kuran diye bir ismi gelirse deriz ki bu Allah'ın ismidir. Ama yok Kur'an'ın ve sünnetin açık delillerinde Allah'ın isimlerine dair bir şey gelmezse tavkıfi olduğundan dolayı açık bir ayet, açık bir hadis bunu ispat edene kadar biz Allah'a bir isim izafe etmeyiz. Allah'ın Ramazan diye bir ismi var mıdır? Yoktur. Niye? Bu konuda var olan hadislerin hiçbirisi sahihlik derecesine ulaşmamıştır. Hadis sahihlik derecesine ulaşmazsa ne olur? Hüccet olmaz. O zaman istidlal yapılmaz. Allah hakkında böyle bir isimde ispat edilmez kardeşlerim. İmam Nevevi Rahimullah bu meseleyi bahsederken diyor ki bu az önce okuduğum hadisi getirmiş. Hangi hadis? Ramazan demeyin. Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Sizdeinki Ramazan ayı diye gelen hadis hakkında diyor ki, herde hadisun dağifun. Bu hadis zayıftır. Da'afa beyhaki ve ghayri. Beyhaki ve başkaları bu hadisin zayıflığını söylediler. Vada'afa fihhi Bu hadisteki zayıflık çok açıktır diyor. F'inne min es sunedin. Bu isimli bir adam var bu hadisin senedinde. وَهُوَ دَع۪يفٌ suul الْحَوِّ Bu adam zayıf bir ravidir, hafızası kötüdür, kuvvetli değildir. Yani özet olarak Allah Azze ve Celle'nin Ramazan diye bir ismi yoktur. Dolayısıyla Ramazan ayından bahsederken Ramazan geldi, Ramazan bitti, Ramazan'ın bayramına ulaştık gibi ifadeler caizdir. Bunda bir beys yoktur. Bu noktadaki kerahiyet ifade eden hadislerin her biri zayıftır kardeşler. Bu kısa bilgileri mukaddime'de verdikten sonra ilk bab olarak ne getirmiş? Ebu'l-Berekat İbn-i dedesi ilk hangi hadisleri getirmiş Allah rahmet etsin. مَا يُثْبَتُ بِهِ السَّوْمْ وَالْفِطْرُ مِنَ الشِّهُودِ Yani oruç, oruç başladığı gün ve orucun bittiği, bayrama çıkılan gün hakkında şahitliklerin ispat olması babı demiş. Yani kaç kişinin şahitliğiyle Ramazan başlar, kaç kişinin şahitliğiyle bayrama çıkarız, artık bayram deriz bu meseleyi anlatacak. Birinci hadis İbni Ömer radıyallahu anhudan gelen قال Tara ennâsu hilâle fa ahbartu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni ra'aytuhu İnsanlar hilali gözetliyordular araştırıyordular ben de Resulullah'a geldim ve dedim ki aleyhissalatu vesselama ben hilali gördüm fe sâme peygamber benim haberimle oruç tuttu ve emarannâsebi sıyâmih İnsanlara da oruç tutmayı emretti. Yani bir tane adil şahit gelmiş, bir tane adil şahit, o bir adil şahidin sözüyle Allah Resulü Ramazan orucuna başlamış. He, bu neyi gösteriyor? Tabi hadisi önce e, nerede rivat edildiğini söyleyeyim fıkına geçmeden önce. Ravahu abu Dawud wa dar kutni wa qal tafarrad bihi Marwan ibnu Muhammed an ibnu Abd wahhu bu ravi tek kalmış bu hadisi rivayet etmekte ama kendisi sika güvenilir bir ravidir diyor. Ebu Davud ve Darikutni bu hadisi naklediyor. Demek ki bugün bir tane adaletine ve dinine güvendiğimiz Müslüman bize dese ki ben Hilal'i gördüm. Biz ne yaparız? O günü artık Ramazan'ı ilan ederiz. Biz o günü bu hadis gereği ki hadis sahih senetli bir hadis. Biz Ramazan ilan etmek zorundayız. وَاَنْ اِكْرِمَةَ an اِبْنِ Abbas İkinci getirdiği Ebu'l-Berekat'ın bu vapta hadis Ani İbni Abbas قال, -a -a ile Bedevinin, Arabinin biri peygambere geldi. Şimdi hadislerde Arabi deyince ne anlayacağız? Arabilerin ekseriyeti müşriktir kardeşler. Yani Müslümanlar kafirlerin silah kuvvetlerine galibe çaldıkları zaman fethettikleri beldelerde var olan halkın arasında İslam'ı bilmeyen ve İslam Devleti'nin gücü boyunduru altına giren, kendini İslam'a teslim eden ama dinin birçok ahkamından cahil olan kimseler kastedilir. Arabi geldi, Arabi'nin biri şöyle dediği zaman sahabe aslında bir şeye işaret ediyor. Mesela biz kendi aramızda konuşuyoruz değil mi? Adamın birini getiriyoruz, diyoruz ki kardeş adam Müslüman olmuş mu? Abi yeni ilgileniliyor bununla. Yani bu arkadaş yeni. Yani yeni dedin mi daha her meseleyi kavramamış bu adam. İmanın gerekliliği olan, imanın şartları olan, hakikati olan meselelerde daha oturmuş değil. Sahabe de hadis naklederken bu fıkı tabiine vermek için işaret ederken demez demediler ki adamın biri geldi. Adamın biri gelse yani sahabeden Müslümanlardan biri gelmiş, öyle mi? Sahabeden Müslümanlardan biri gelmiş ve bir şey haber vermiş. Ama Arabi diyerek işaret ediyor. Yani adam daha her şeyi ayırt edebilecek ilme sahip değil. O yüzden Ayşe sordu. Arabiler, İslam'a yeni girenler et kesip getiriyorlar. Yiyelim mi ya Resulallah? diye. Ayşe gene sordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Arabiler cahil insanlar. Bugün bakın Irak'ta, Suriye'de Müslümanların fethettikleri beldeler var. O beldelerde yaşayan kendini İslam'a nispet eden Arabiler bir dünya. Yani Kendileri dinden çok fazla haberi olmayan, dinden bildikleri şeyler La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah olan, Kur'an'ı tasdik etmek, Peygamber'i tasdik etmek olan ama onun haricinde birçok gizli bir şekilde veya açık bir şekilde şirki küfrü var olan insanlar var. Bunlar Arabiler gibiler. Arabiler. C-Arabi ile Nebi. Arabinin biri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. فَقَالْ اِنِّ رَأَيْتُ الْحِلَالَى Dedi ki ben hilali gördüm peygamberimize. Yani Ramazan, Ramazan hilalini gördüm demek istiyor. fakale eteşhedü en la ilahe illallah. Peygamber Arabi'ye dedi ki sen şahitlik eder misin Allah'tan başka ilah yoktur? Kale <gülüyor> naam. Dedi evet Allah'tan başka ilah yoktur. Kale eteşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şahitlik eder misin ki Muhammed Allah'ın elçisidir? Kale <gülüyor> naam. Dedi ki evet. قَالْ يَا بِلَالُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ فَى الْيَسُومُ Ezan oku insanlar yarın oruç tutsunlar ey Bilal dedi. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ اِلَّا اَحْمَدُ 5 hadis kitabı Bukhari ve Müslim'in dışında kalan sünnenlerin 5 tanesi rivayet etmiş. Ahmet bunların dışında biliyorsunuz Ebu Davut Tirmizi Nesai Ebn-i 4 kitap. Beşincisi de hangisidir? Ahmet'in Müsnelidir. Yani 5 hadis ravisi nakletti de mi bu 5'e anlaşılır. E, Ravahul hamse 5 hadis kitabı nakletti Ahmet müstesna deyince o zaman Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai anlayacağız. Bu 4 tane sünen sahibi bu hadisi ne yapmışlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmişler. Ravahu Ebu Davud ayda Ebu Davud şöyle de nakletmiş bu hadisi. Min hadisi Hammad İbn Seleme an simak, an ikreme murselen mursel bir senetle ikremeden nakletmiş. Bi na hu ve kal fa emra bilâle. Bilal'e emretti Resulullah فَنَادَى فِي en اَنْ ve وَاَنْ يَسُومُ İnsanların namaz kılmasını biliyorsunuz hilal görüldüğü gün ne başlar? Teravih namazı başlar değil mi? Bir gün biliyorsunuz İslam'da günler geceden başlar. Yani bugün artık ayın kaçı miladi olarak? 2 te Temmuz mu? 2 Temmuz. Yani İslam'a göre aslında bugün ayın 3'ü. Ama miladi küfür ehline göre ne zaman gün bitiyor? Gece 12'de bitiyor. İslam'a göre öyle değil. Akşam güneş battı mı gün bitmiştir. Artık ertesi güne geçilmiştir. Dolayısıyla hilal görüldüğünde ertesi günün Ramazan olduğu çıkıyor. Yani Ramazan ilk gecesi demektir bu. O zaman teravih namazına başlanır. Bu Ebu Davud'un yaptığı mürsel rivayette de insanlara neyi emretmiş? Namaz kılmayı ve oruç tutmayı Allah Resulü emretmiş. Ama bu rivayet, hadis yani Ebu Davud'un getirdiği bu e, hadis... Senet itibariyle kardeşler e, zayıf bir hadistir. Burada alimler arasında ihtilaf olan, Ramazan'ın girişine şahitlik noktasında ihtilaf olan bir mesele var. Bir tane şahidin şahitliği yeter mi, yeterli değil mi? Biliyorsunuz ilk okuduğum i̇bn Ömer hadisinde i̇bn Ömer'in sözüyle peygamber ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Oruç tuttu. Ama ikinci hadise dikkat ederseniz Arabi gelince... Bazı şartlar arada onda. Acaba bu adam Müslüman mı diye sorular sordu. La ilahe illallah diyor musun? Muhammed Resulullah kabul ediyor musun? Bunlar... Biliyorsunuz o zamanın müşrikleri bu kelimeyi ikrar etmezlerdi. O zamanın kafirleri bu kelimeyi asla söylemezlerdi. Mesela düşünün bir tane Hint, Hintlu yani Budistlerden biri. Adama sorsan ki Budist desen la ilahe illallah diyor musun? Desek la ilahe illallah diyor. Muhammed Resulullah diyor. Evet dese e, bu adam Müslüman olmuş demektir öyle mi? Ama bugün kendini İslam'a nispet eden müşriklerden biri bunu söylese sırf La ilahillallah Muhammed Resulullah dedi diye İslam'ın hükmü olunmaz. Çünkü bu hadislerde İmam Beğavi'nin, İmam Nevevi'nin, İbna Hacer'in işaret ettiği üzere bu hadislerde irade edilen kimseler, bu hadislerde bahsedilen kimseler Mekke'nin müşrikler gibi La ilahillallah kelimesini aslen hiç kullanmayan kafirlerdir kardeşler. Aslen bu kelimeyi kullanmayan bir kafir bunu sard ettiği zaman, bunu söylediği zaman neyine hükmedilir? İslam'ına kardeşler hükmedilir. Dolayısıyla da peygamber bu sorulara böyle cevap alınca İslam'ına hükmetti ve Arabi'nin getirdiği şahitliği de kabul etti. Abdullah İbni Mübarek, Ahmet bin Hanbel, İmam Şafi ve İmam Şafi'den gelen bir görüşe göre ve İmam Nevevi katında da sahih olan görüş, Onların destekledikleri İmam Malik Leys'in Evzai'nin Süfyan Essevri'nin aynı şekilde e, e, özür dilerim. Bu ilk okuduğum isimler bunlar tek kişiyle e, tek kişinin şahitliğiyle Ramazan'ın girdiğini kabul etmişler. İmam Malik Leys Evzai ve Süfyan Essevri İmam Şafi'nin bir diğer görüşüne göre de bunlar demiş ki iki kişiye ihtiyaç var demişler. Peki o zaman nasıl cevaplamışlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbn Ömer'in bir tane şahitliğiyle oruca başlamış. Burada e, bu ikinci görüşe giden Malik, Leys-i ve Süfyan Evs Sevri gibi Medine'nin fakihleridir bunlar. Biliyorsunuz İmam Şafi de maliye talebelik yaptığı için o da onların mezhebinden etkilenmiştir bu konuda. Medine fakihleri şu rivayeti getirmişler. ''Fe illem narahu ve şehide şahide adlin'' ''Biz hilali görmediğimizde iki tane adil şahit şahitlik ederse'' diyor hadiste. Onlar da bu hadisi getiriyorlar. Diyorlar ki Resulullah iki tane şahidin şahitliğini gerekli kıldı diyorlar aleyhissalatü vesselam. Tabi bu ne zaman için geçerlidir? Hangi ortamda geçerlidir? Bir kişinin şehadetinden güvenilir olmadığında doğru olan, sahih olan mesel Ahmet bin Hambel'in Abdullah ibni Mübarek ve İmam de şafiden sahih olarak naklettiği üzere tek kişinin şahitliğinle kabul edilmesidir kardeşler. Burada kalacağız. Bir dahaki bapta Allah nasip ederse inşallah bir beldede hilalin görülmesiyle bütün yeryüzündeki Müslümanlara Ramazan orucu tutmak vacip olur mu? Biliyorsunuz ihtilaflı mesele. Bugün de özellikle kafir devletlerin Müslümanlar arasında ektiği başka bir ihtilaftı biliyorsunuz. Bir devlet bayram ilan ediyor, bir devlet Ramazan, bir devlette de başka bir şey. Mesela bu yıl içerisinde olduğumuz Ramazan'da Yemen ve Türkiye'nin dışında dünyanın hiçbir ülkesi Ramazan'a başlamadı bu tarihte. Yani biliyorsunuz zaten biz bir gün sonra başladık Ramazan ayına, orucuna. Yemen ve Türkiye'nin dışında dünyada kendini İslam'a nispet eden hiçbir kendine Müslüman diyen insanların yaşadığı devletler hiçbirisinde Ramazan başlamadı. Bizim gibi bir gün sonra başladı. Burada tabi devletlerin siyasetleri var. Onlar koca yıllık takvimlerini senin benim İslam Dinim için, şeriatım için değiştirmezler. Bu meselelerin de ahkamını anlatacağız. Yani adam diyor ki o Suud'dakiler görmüş. Sanki Suud'da görülen ayla Türkiye'de görülen ay ayrı aylar. Yani bir tane ay var dünyadan görülen. Dünyanın her tarafında ay aynıdır, farklı olmaz. Dolayısıyla müşahede dünyanın bir kısmında gerçekleştirse diğer kısmında geçerlidir. Bunu inşallah anlatmaya gayret edeceğiz. bu دَوَانِنَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve ve